Efendim efendim. Türkler adı onlar Türkler adı onlar Ömer Pekin'le Murafyalcılar. Ömer Pekin Ömer Pekin'le Murafyalcılar. Ömer Pekin Değerli dinleyenler, uzun bir süredir halk arasına nereden karıştığı belli olmayan bir takım hurafeleri aydınlatıyoruz. Ve sizden aldığımız destekle ödül vermeden bu yolda yürümeye ant içiyoruz. <gülüyor> ödün, ödün tabii, evet. E e aslında programda ödül de verebiliriz. Neden olmasın değil mi değerli dinleyenler? Bu arada hepiniz birer gönüllü hurafi avcısı olduğunuzu unutmayın. Hurafi avcısı, e gücü e özgürlüğünde... Hakikaten de e, ödül demişiz Ödün ya <gülüyor> evet. Değerli dünyanlar bugünkü hurafemiz yine çok enteresan Duyunca hak vereceksiniz çünkü Oldukça sık kullanılan bir hurafe El elin eşeğini türkü çığırarak arar hurafesi Gerçekten de el elin eşeğini türkü çığırarak arar İşte Ömer Pekin'le hurafe bu hurafenin gerçeklik derecesini araştıracak Ancak her zamanki gibi Mikrofon halkımızda. Ee, söz onlarda. Önce onların görüşleri. Ömer Pekin'le hurafe avcıları. Bağımsızlığı gücünde. <gülüyor> Merhaba hanımefendi. Elinin eşeğini türkü çığırarak arar mı ne dersiniz? Sesi güzelse arkadaş neden türkü çığırmasın ki? Ama e, adamın eşeği kaybolmuş efendi. Ortada ciddi bir durum var. Neymiş ciddi konu? Kaybolmuş bir eşek. Sizin eşeğiniz kaybolsa mesela ciddi bir durum olmaz mı? E o da kaybetmesin canım. Eşek kayboldu diye insanlar sanat icra etmeyecek, edemeyecekler mi yani? Beyefendi, beyefendi, Bismillah. beyefendi. Beyefendi, merhaba. Bir hurafe var da el elin eşeğini türkü çığırarak arar deniyor. Siz ne diyorsunuz? Valla mantıklı. Çünkü türkü çağırdığı zaman kaybolan eşek adamı sesini duyup gelebilir. Düşündüm, bana mantıklı geldi. <gülüyor> Evet değerli gördüğünüz gibi halkın kafası oldukça karışık. Bu demektir ki bu hurafenin bir an evvel çözümeye kavuşması gerekiyor. Ve biz de bunun için buradayız. Geldik olayın bilimsel ispatına. Hurafi hizmette sınır yok. <gülüyor> değerli dünyanlar, şu anda İstanbul Sultanbeyli'ndeyiz. Farklı mahalleden iki kişiyi bulduk. Birinin eşeği var. Eşeğin e, bir adı var mı? Dıldıl, evet. Benim eşeğin adı Dıldıl. <gülüyor> Ee, eşeğimizin adı Dül Dül. Beyler e, siz e, birbirinizi tanımıyorsunuz değil mi? Yok ben tanımıyorum hiç görmedim. Yok ben de tanıyamadım. Sen kimlerdensin yegan? Sen bizim berber Hasan'ın... Tamam beyler mi? tamam. Ee, Anladın. İkisi de birbirini şu anda tanımıyor. Yok benim gözüm ısırdı onu bir yere. Beyefendi tanımıyorsunuz tamam. Ee, Eşeği tanıdım ama ben. E, bir anda birbirler için el sayılırlar bu ikisi değerlendirenler. Evet. El salladım ben ona bir. Be. <Gülüyor> Değerli bilimsel olarak yapacağımız bu araştırmasında yöntemimizi şöyle belirledik. Önce eşeği çayıra salacağız ve Değil bir mı? süre sonra ortalardan kaybolması için bekleyeceğiz. Eşek kaybolacak. Daha sonra Taki Bey onu arayacaksınız. Ni ni niye benim eşek kayboluyor? Ya Allah'ım ya. Niye benim ya. eşekim kayboluyor? Ben onu büyük bir... Beyefendi bir sorgulamayın ya. ya. ya bir kesin kes Dur be. Dur da ben çalıyorum be. Arkadaşlar. Uzatmayın. Heh. Senin eşek kaybolacak. takip Bey de senin eşeğini arayacak. Evet olay bu. Bakacağız hep beraber göreceğiz. Ee, evet. Bakalım taraflar hazır mı? Eşek hazır mı? Evet hazır. <gülüyor> takip Bey hazır mısınız? Her zaman hazırız be Ve sevgili dinleyenler eşeği çayıra salıyoruz. Ve şöyle bir vuruyoruz. De! Dedik eşek Aa, şu anda uzaklaşıyor. Be takip Bey buyurun eşeği arayın bakalım. Gel dul dul gel. <Gülüyor> gel döndün gel aman breder yavr kanlı cadır ben nişanlıyım düştüm dağlara aylınışı Evet dinleyenler yağım. duyduğunuz yağım. gibi e, şey Takip Bey eline eşeğini e, türkü çığırarak arıyor e, ve hemen kalır evet Takibi uzaklaştıralım e, Takip pardon gelin gelin Takibi Taki gelin. Ee, hemen soruyoruz neden? takip bey bir ee, Takibe neden türkü çığırarak aradınız? Vallahi anlamadım ya. içimden geldi öyle. Elin eşeği ya böyle bir türkü söylüyosum geldi. <gülüyor> ya Ömer abi bu adam benim eşeği türkü çığırarak arıyor. Böyle şey olur mu ya? Bu insanlık mı ya? Tövbe bulamaz bu adam benim eşeği ya. En iyisi eşeğimi ben kendim arayayım. <gülüyor> tamam tamam arayın beyefendi. Buyurun. Dül Dül oğlum neredesin? Dün, dün. Evet dinleyenler şu anda dün, sahibi, oğlum. eşini aramaya çıktı. Dün, dün. Oğlum neredesin ya? Ben zaten nere çözüm? Dünya... Evet dün dinleyenler, el elin eşeğini türkü çığırarak ararken... Olmuşum. ...insan kendi eşeğini gördüğünüz gibi arabes çığırarak arıyor. Böylece yeni bir hurafeyi de başlatmış olduk değerli ben dinleyenler. Ben Ömer Pekin'le hurafe alnıcıları. Pekin'le hurafe alnıcıları. Perişan efendim. Perişan efendim. Türkiye radyoları. Türkiye radyoları. Perişan FM. Perişan FM şimdi bu kadar Perişan FM. Her gün çift ya, dünya radyoda. Yazan ben Ömer Pekin. Burak Tarık. Oynayanlar ben Ömer Pekin. Fırat Paşa Yiğit. Ahmet Bozkuş. Fatma Nur. Muslu teknik yapım ben Ömer Pekin. Aha dinleyin dinleyiciler.